95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İlç Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Abbas Yongaçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Açık Yeşil'de bu hafta hemen Akbelen'e bağlanarak başlatacağız. Telefon attığımızda Yeşil Gazete muhabiri Cansu Acar var. Cansu günaydın bizi duyabiliyor musun? Merhabalar duyabiliyorum. Merhaba Cansu. Günaydın. Günaydın. Ee, İyi yayınlar günaydınlar. Teşekkürler e, biliyorsunuzdur e, takip edenler Yeşil Gazete e, direnişin başından beri Akbelen e, yayını yapıyor ve cumartesi gününden beri de e, muhabirleri de orada Cansu e, bugün 5. günü e, Akbelen'de e, Yeşil Gazete neredeyse sosyal medya üzerinden canlı yayınla e, aktarıyor olup biteni bu sabahta e, yeni gelişmeler var e, Cansu son durumu senden hemen öğrenebilir miyiz? Ee, tabii hemen yani anlatayım. Ee, şu anda e, ben alandan biraz uzaklaşmak zorunda kaldım. Bunun nedenini de dinleyicilere aktarayım istiyorum. Öncelikle alanda, e, nöbet tutulan alanda Akbelen Ormanı için çok fazla Cemur araçları var. Cemurlardan dolayı da e, hiçbir şekilde iletişim sağlayamıyoruz. O nedenle e, alanın bir buçuk kilometre ötesindeki bir yola inmek durumunda kalıyoruz. E, ama şu an alanda e, yapılan yani son gelişmeler şöyle... E, Jandarmanın kestiği, şirketin kestiği ağaçları koruyan jandarmaların ağacın gölgesi altında konumlanmasına yani barikat kurmasına direnişçiler şey, şikayetçi oldu ve bununla ilgili eylem başlattı. İlk tepkileri duyar duymaz alandaki tüm aktivistler hemen nöbet alanının sol arka tarafında bulunan e, bu bahsettiğim alana gitti. Bu alan e, birçok açıdan önemli. E, hem bir tarım arazisi hem buna e, karşı olarak aktivistler e, tepki gösteriyor. Hem de e, jandarmanın e, barikatları arkasında kesim yapılan ağaçların, e, ağaçlardan kalan yegane ağaçların gölgesi altında sığınmalarından şikayetçi oluyorlar. Hatta alanda e, kestiğin ağaçların gölgesinden çık şeklinde sloganlar atılıyor. Şikayetler. Son dakikalarda oturma eylemi de yapıldı bu arada. Hiçbir şekilde direnişçiler alanı terk etmiyor. E, ve kol kola bir barikat kurmuş durumdalar. Jandarmaların karşısında e, son ana kadar duracaklarını söylüyorlar. Ve e, istedikleri şey de bu tarım arazisinden, e, hak izahli yaparak girdikleri bu tarım arazisinden çıkmaları yönünde. Ayrıca bu ağaçların gölgesini hak etmiyorsunuz. Ve bu ağaçların gölgesi altında durmayın, burada barikat kurmayın istiyorlar. Tarekin yani anladığım ya. kadarıyla kesilen ağaçlar, kütükler yani e, bir tarım alanına yığılmış ve e, ona karşı şu anda bir eylem var öyle mi? E, tam olarak şöyle aslında nöbet alanı ormanın tam ortasında bulunuyor e, ve nöbet alanının içerisine giren ağaçlar yani o alanın olduğunduğu noktadaki ağaçlar henüz e, yaşam, yaşamaya devam ediyor. Fakat e, üç noktadan da birçok ağaç katledilmiş durumda. E, bu bahsettiğim alanda da yine ağaçlar katledildi. katledildi. Ha, Aslında okay. bu küçükleri toplama şekilleri de şöyle oldu. Dün e, sabah 6'da ya 6 sularında hızlı bir şekilde çok fazla jandarmanın alana girdiğini gördük ve e, bu nöbet alanını bir anda çer, çer, e, çevrelediler. Her yere işte polis varikatları kurdular. Ve e, hiç daha önce görmediğimiz şekilde jandarma yoğunluğu gördük. Her iki tarafını da nöbet alanının Abluk altına alıp arkadaki işçilerin kes, e, kesilme değil de e, bu küçükleri keserek taşımak için keserek e, kamyonlara yerleştirilmesine yardımcı olmaya çalıştır aslında hani insanlar onlara tepki göstermesinler diye fakat e, bu yaptıkları hareket e, işçileri hani orada korumaktan ziyade şöyle bir şeye yol açtı insanlar daha önce biliyorsunuz burada çok defa to, e, toma, tomalı biber gazı saldırılarına maruz kaldılar. Avlukalı gözal sağ alınırlar ve sabahın e, altısında henüz yeni uyu, yeni yeni uyanırken bazıları uyurken zaten buna yakalandı. Böyle bir şeyle karşı karşıya geldikleri için avlukalı alınıyoruz diye düşünler. Bizi işte çevreleyerek bu alanda sıkıştıracaklar ve bu alandaki ağaçları da kesecekler diye düşünler ve çok korktular. Evet, e, şu anda peki e, ağaç kesimi devam ediyor mu? Şu anda ağaç kesimi devam etmiyor. Bu arada e, iki gün önce de. Görmüşsünüzdür zaten ee, birçok yerde de paylaşmaya çalıştık. Çünkü burada basın mensuplarının e, internete de kısıtlandığı için biraz e, zorlanıyoruz. Biraz alandan uzaklaşıp o şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. E, bu daha önce e, barikat kurulmamıştı dediğim alanda. Yani nöbet alanının üst kısmında tepelik bir arazi. Oradaki bütün ağaçları zaten kesmişlerdi. Ve Muğla Valiliğinden daha sonrasında akşam saatlerinde bir açıklama gelmişti. Artık ağaç kesimi yapılmayacak ve sonrasında da işte bunların e, bu alanı rehabilitasyonunu sağlayacağız yönünde bir açıklama gelmişti. Sonrasında e, minik yani genç ağaçların kesildiğini gördüğüm ben söyleyebilirim o noktada. E, ve işte tohumluklama yapıyoruz dediler insanlara. İnsanlar tepki gösterdi baya bildiğiniz tepeye kadar tırmandı. E, bunlara karşı gelmeye çalıştık. Fakat işte e, kesinlikle Muğla valiliğinin açıklamasından sonra ağaçların kesinlikle asla yapmıyoruz. E, i̇şte sizden üç arkadaşı yukarıya çıkartabiliriz, bakabilirsiniz. E, bu sürede de bu arada e, yukarıdaki işçilerin testere sesleri insanları artık tetiklemeye başladı. Çünkü e, uzun zamandır yani yıllardır korunan bir orman var burada, bir ekoloji mücadelesi var ve e, bunun bir çok ağacın yanlarında ölü bir şekilde yaptığını söylüyorlar. Bu nedenle de testleri testleri onları çok fazla tepkiliyor, çok fazla tepki gösterdiler. Ee, İzmir Barosu Başkanı ile Barışçı Başkanı ile birlikte hatta alana üç kişi gönderdi e, komutan ve e, alanda kesimin e, olmadığını söylendi. Şu anda e, ağaçlar kesilmiyor. Evet. Onların dediğine açıklıyorum, yani bize yaptığı açıklama da bu koldu kuvvetlerini. E, fakat o günden yani iki gün önce yanılmıyorsam e, genç ağaçların da o e, şeyde sonuklama süresinde. Ve alındığını gördü en Peki söyleyeyim. ben de bir şey, şey de... sormak istiyorum. Pardon. Bu <gülüyor> o, jammer, jammer denilen alana sinyal bozucuların evet. sürekli yerleştirilmesini hangi gerekçeyle izah ediyorlar? Yani bütünüyle Aha. soyutlayarak haberleşmeyi kesmeye yönelik bir şey oldu. Evet. Haşikar fakat kendi verdikleri gerekçe bu olamaz herhalde. E, olamaz zaten bu arada jandarma ellerinin de aynı e, bizler gibi etrafta dolaşarak e, çekim yapmaya, ya daha doğrusu telefon operatörünün çekilmeye ulaşmaya çalışa, çalıştığını gördük alanda Onlar da aynı mağduriyeti yaşa, yaşıyorlar. E, fakat onları da, bu arada bir iki saat öncesinde basın e, özgürlüğü adı altında yani özgürlüğü içinde e, sloganlar atıldı. Neden açmadıklarını sorduk. E, Komutana ve jandarmalara evet. e, bize söyledikleri şey şuydu. E, bu bu bana verilen bir karar ve biz burada cemulları bulundurmak zorundayız. bununla ilgili ben şikayet edecekseniz savcılara şikayet edebilirsiniz. Fakat hani bu acilen çözülmesi gereken bir sorun e, dediğimizde herhangi bir yanıt alamadık. Ya yani e, bu sorunun alanda... yanıtlarını şikayet edebilirsiniz ama hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir, bu şeylerden haberlerden sizin paylaşımlarınızdan ve yaptığınız haberlerden videolardan falan gördüğümüz kadarıyla alanda e, eylemciler, aktivistler var. E, kesim yapan orman içinde kesim yapan işçiler var ve jandarma var. Evet. E, şirket şirketten kimse var mı hiç gördünüz mü bu süre içinde? Bilmaktan ee, ya da yok, şirket, şirketten şirketten kimseyi görmedik. Bu alandan zaten. Yani o şekilde girişler olmuyor. Bu alandan bizim girdiğimiz yani nöbet alanının yan tarafında bir yol var. E, ana yoldan geçen. O yoldan geçtiğini gördüğümüz araçlar işte e, barikatlar oluyor. Barikatları taşıyan nakliye araçları geçiyor. E, jandarmaları taşıyan araçlar geçiyor. Bunun dışında e, bir araç herhangi bir araç geçmiyor. Fakat e, şöyle bir durum var. E, nöbet alanının avluk altına alındığı noktadan ee, en az ya yani en fazla diyeyim daha doğrusu bir kilometre ötede e, büyük bir jandarmaların kaldığı bir alan var. Bu noktada şirket e, elemanları ya da çalışanları olabilir fakat o noktaya bizim ulaşımımız tamamen kesilmiş durumda. Anladım. Ee, çok teşekkürler Cansu. Ee, bir son bir şey sorayım. Hı -hı. Şu anda nöbet alanında kaç aktivist kaldı? Ya, o, o konuda aslında e, çoğu aktivisti de özen bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki hani, e, Akbelen'de çok fazla insan kalmadı. yani Yüzlerce insan vardı. E, zaten burada e, 10 gündür e, 24 Temmuz'da şirketin alana girdiğinden itibaren e, insanlar akın akın gelmişlerdi. Birçok STK geldi, birçok meslek odası barolardan geldiler, Tövkler Birliği'nden geldiler. Pek çok e, sendikadan da destek geldi. E, fakat son durumda yani şu anda ya 40-50 kişilik bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, ekoloji çevrelerinden yani aktivistlerinden e, gruplardan insanlar geliyorlar, ziyaret ediyorlar ve işte akbelenin yanında olduklarını defalarca kez söylüyorlar. Bu arada şunu da iletmek istiyorum. Çünkü buradaki e, ikiz köylü e, direnişçilerin de istediği isteği bu yönde. Bunun uluslararası kamuoyunda yayılmasını istiyorlar. Bununla ilgili açıklamalar da yapıyorlar. Daha son, yani son zamanlarda yaptıkları paylaşımlar daha çok e, İngilizce, İspanyolca ve Almanca şeklinde. Onlara da ulaşmaya çalışıyorlar. Burada gerçekten çok büyük bir desteğe ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. E, ya Bu şekilde devam ediyor. Bu arada ben sağlıkla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. İletişim e, konusunda zaten bir hak ihlali olduğunu söyledik Cemurlar konusunda. E, burada Cemurlar sadece e, insanların işte, işte basınları basının e, iletişimini engellemiyorlar. Burada herhangi bir ee, sağlık problemi olması durumunda insanlar yine e, herhangi bir şekilde ambulansı da arayamayacaklar ve bugün boyunca sürüyor yani hani e, sonrasında işte belli bir saate kadar Sürdürülüp kesilen bir sinyal kesici işlevi değil bu hani gün boyunca sürüyor F fakat herhangi bir şekilde buralarda ambulans da bulunmuyor bu konuya da evet. e, dikkat çekmenin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü burada insanların e, sağlığı sağlığıyla ilgili bir problem olduğunda hızlı bir şekilde e, Hani bir revir gibi bir şey onlara yardımcı olabilecekleri bir revir yok ee, çok sınırlı e, ilaçlar var onlarda şey işte yara kremleri gibi şeyler o yüzden e, bu insanların birazcık daha ım, bu sağlık konusuna da dikkat çekmek çekmenin önemli olduğunu düşünüyorum evet. çok fazla bu evet, arada ben... e, sesimde değişme var çünkü ondan da bahsettiğim hazır e, kestikleri ağaçları e, küçükleri taşıma yapıyorlar şu anda ve hem kestikleri sırada hem de e, budadıkları yani kendilerince budama diye ifade ediyorlar bunları. E, budadıkları sırada hem de bunları kaldırdıkları sırada çok fazla havaya tozma e, oluyor. Bu nedenle de birçok zaman e, şey koy, kullanmak zorunda kalıyoruz mas maske ve birçok insan artık öksürmeye falan başladı. Bizde de bu şekilde evet. e, sağlık problemleri var ne yazık ki. Evet bir ben de bir, bir ufak idavede bulunayım bitirmeden. Ee, yani bu uluslararası medyaya ulaşma konusundaki çabaların e, birazının gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle Middle East Eye'da e, Middle East Eye adlı gazetede, internet gazetesinde Catherine Hurst imzalı kapsamlı bir yazı çıktı. Gayet ayrıntılı olarak veriyorlardı çeşitli tanıklıklara yer veren aynı zamanda bugün Bahadır Altan'la da gene böyle Cemr'lerden uzakta 5 <gülüyor> kilometre öteden yaptığımız bir mülakatta Bahadır Altan da şeyi söyledi Barcelona'ya da yani İspanya basınında da yer alıyormuş özellikle bu Limak şirketinin tabi no Barcelona futbol stadyumunu inşa etmekte de sorumlu oldu ona karşı da kuvvetli bir Tepki yansıtan yayınlar da olmuş diye ben de ufak bir ilavede bulundum. Tam bunu da ben de küçük bir ekleme yapayım o zaman. Ee, Almanya'daki iklim aktivistlerine de e, ulaşmaya çalıştılar. Ee, yani buraya gelemeyen insanlar da gerçekten akvaryum için büyük bir mücadele veriyor ve bize de ha, bizi de haberdar ediyorlar bunlardan. Yeşil Gazeteye ulaşanlardan birisi bu. Ee, Lüsterat grubunu biliyorsunuz zaten hani e, eylemleriyle oldukça evet. Adından evet. söz ettiren bir grup. Onlar mesela Akbelen için paylaşımlara başladılar. Böyle haberler Akbelen'deki insanları gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü şirketin soyut hayali yani o hani madeni açarak bütün yapacağı neden olacağı ekolojik tahribat şu an somut olarak gözlerinin önünde. O yüzden bu şekilde haberler onları gerçekten çok mutlu ediyor. Yalnız hissettirmiyor. Çağrıları da bu yöneydi zaten. Akbelene çağırıyorlar insanları. Evet. Ee, direniş devam edecek e, gibi görünüyor ve herkes evet. de desteğe çağırıyorlar. Çok teşekkürler Cansu. Ee, ben, e, sen herhalde şimdi eylemin olduğu yere dönmek istiyorsun. E, Daha evet, fazla seni meşgul etmeyelim. <gülüyor> evet, çok teşekkürler. Cansu çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ ol. hoşçakalın. Evet, e, Yeşil Gazete'den Cansu Acar, e, Cumartesi gününden beri Akbelen'de kamp alanında e, neredeyse canlı yayın e, yapıyorlar. E, Twitter üzerinden ve tabii Yeşil Gazete üzerinden e, ve Instagram üzerinden de aslında onunla son durumu konuşmuş olduk. E, bu arada bu e, e, aktif sayısının azalması anladığım kadarıyla e, pazar günü bu valiliğin ağaç kesimi durdu açıklamasından sonra oldu. Değil mi Ömer abi sen de? Ee, evet onlarla da bağlantılı e, bir miktar olabilir. E, benim aslında tabii iki, iki şey ilave edeyim. Bir tanesi Bahadır Altan'la sabah konuşurken bu hafta sonunda çok büyük bir e, direniş, protesto eylemi İstanbul'da yanılmıyorsam düzenlenmesi için kuvvetli çağrılarda bulundu ve bunun yaygınlaştırılmasını istedi ee, öte yandan da işte bütün bu şeyler dış basında yer alan haberlerin çoğalmasının da önemli olduğunu söylüyorum özellikle ben bir de Mehveş Evi'nin Evi kısa dalga net'teki yazısında dikkatimi çeken bir husus vardı ona bir cümleyle bahsetmiştim ama buraya da koyalım Ebru Özdemir, NİMAK'ın patronu Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'ndan da UNDP'den de destek almış. Yani burada işin uluslararası boyutları ve rüya konuları da ciddi bir boyut taşıyor. Evet bu, bu arada drone fotoğraflarını ya da drone videolarını görmüşsünüzdür. En son gördüğüm yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafta aslında maden açık madencilik de burası. Bu açık maden alanına komşu olan Akberen Ormanı'nın komşu olan kesiminin tamamen kesilmiş olduğu görülüyor. Yani evet. bu e, ve yani biraz daha ötesi, yani nasıl tarif edilir, kaç metredir bilmiyorum ama birkaç yüz metrelik e, alan en azından tamamen temizlenmiş durumda. E, sadece e, henüz ihtiyaç duymadıkları kısımdaki ormana dokunmamışlar. Yani bu e, sanki e durdurduk artık tamam kesmiyoruz değil e, gerekli kes kısmı kestik şimdi e, herhalde yakında şeylerle girip kazmaya, kazmaya başlayacaklar ve kömürü çıkarmaya başlayacaklar orası bitince de e, henüz girmedikleri kısma girecekler ya da belki daha önce girecekler yani dolayısıyla burada bir ciddi aldatmaca var yani oradaki aldatmaca sadece e, rehabilitasyon yapıyoruz falan e, değil o da tabii bir aldatmaca onun ötesinde de durdurdu da bir aldatmaca. Yani gerekli kısmı kestikleri için durdukları çok belli oluyor. Eee arada... siyasi partilerden yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oraya gittiklerini, Kılıçdaroğlu'nun da ziyaret ettiğini, hatta sonradan da alana kesim alanına da geçmek zorunda kaldığını, yani daha doğrusu talep edilmesi üzerine gittiğini de biliyoruz ama e, yani meclisin bir olan üstü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması için daha büyük ne olabilirdi? O, o konuda bir girişim vardı ama sonuçlandığını zannetmiyorum. Yani ciddi bir e, kaygı da bu açıdan var ya doğrusu. Evet o konuda ben çok da bir yorum yapayım yapmayayım mı bilmiyorum. Yani... E... Ne kadar umurlarında olduğundan emin değilim açıkçası. Çünkü iki yıldır Akbelen'de zaten bu evet. direniş devam ediyor aslında. Şimdi sadece biraz fazla basına çıktığı için bir destekleme ihtiyacı hissettikleri variz. Ama gerçekten burası daha 20 yıllık biliyorsunuz rezervi olan bir alan. Ve eğer şirket durdurulmazsa ve Türkiye'nin kömür inadı devam ederse Burada bir tane orman kalmayacak, bir tane köy de kalmayacak aslında. Çünkü sadece orman e, değil, köyler de kaldırılıyor. Geçen hafta e, Açık Yeşil'de Arif Ali Cang'ı ile bir e, konuşmuştuk. Evet. Orada kendisi net olarak söyledi. İkiz Köy'den bahsediyoruz şu anda ama iki Köy'ün asıl mahallesi Işıktepe'ydi galiba ismi. Asıl e, eski mahallesi zaten şu anda maden ocağın içinde yani yok edilmiş durumda. Ka e, bu Yeni mahallede şimdi gidecek belki e, ormandan sonra. Dolayısıyla e, bu böyle köyleri ve ormanları yuta yuta ilerleyen bir e, zaten uydu haritalarından da böyle yara gibi görünen devasa bir e, açık madencilikten bahsediyoruz. E, bu arada e, Köy Direniyor web sitesi üzerinden e, dün bir açıklama yayınlandı. E, bu özellikle YK Enerji'nin yani Dimak-İçtaş ortaklığının bu kesime dair yayınladığı bir basın açıklaması vardı. İşte biz aslında kötü bir şey yapmıyoruz. Daha da önemlisi biz eğer bu ormanları kesmezsek siz elektriksiz kalırsınız. Çünkü biz işte şu kadarını elektriğin sağlıyoruz falan diye abartılmış rakamlardan oluşan bir açıklama yapmışlardı. Bu açıklamaya madde madde. 11 maddede cevap veriyorlar. Yeşil Gazete'de de çıktı bu. İkizköy direniyor nokta nette de görebilirsiniz. Burada çok önemli bir iki tane nokta var. Onları ben de not etmek isterim. Birincisi bu santrallerin ciddi bir kapasite mekanizması adı altında ciddi bir sübvansiyon ya da devlet desteği aldıkları. Tekrar kontrol ettim bu programdan önce yaşın sitesinden ve şu anda Toplam e, galiba 29 tane, e, hatta daha fazla da olabilir yani 40 civarında, 50 civarında da olabilir. Bir kısmı hes hesleri saymıyorum. E, fosil yakıt santrali, e, lignit, ithal kömür ve doğal gaz kapasite mekanizması adı altında doğrudan devlet desteği alıyor. Ve bu e, şeylerin arasında Yatağan Yeniköy ve Kemalköy'de. Var. Yani Muğla'daki 3 santralde var ve 2018'den başladı bu kapasite mekanizması, 2018'den beri toplam 131 milyon dolar bir devlet desteği almış durumdalar. Yani bu ormanları kesmeleri için sadece arazi tahsis etmekle kalmıyor devlet bir de üstüne para veriyor. Bu kömür madenlerini genişletmeleri, bu eski ve e, kirletici santralleri çalıştırmaya devam etmeleri için e, hiçbir şekilde e, bir... Ee, ne kül e, depolaması yaptıkları söylenebilir ne baca gazını arıtıyorlar. Yani 5 üniteden sadece ikisinde baca gazı arıtma tesisi var. Ee, hem havayı hem e, ormanları çevreyi ve suyu kirletmeye devam ediyor. Üstüne üstlük toplamda Ege bölgesindeki santrallerin toplam 67 gigawatt saatlik üretiminin Sadece %10'unu e, yapıyor bu iki santral. Yani Ege, ne, ne Türkiye ne de Ege bölgesi bu santraller kapandığında elektriksiz kalmayacak. Çünkü zaten interkonekli hatlarla ve e, aslında bunlar zaten çok e, rüzgar ve güneş santrallerine göre pahalı e, olduğu için biliyorsunuz bu merit order da altta kalıyorlar. Yani daha fazla e, güneş ve rüzgar üretimiyle e, bu santrallerin yokluğu çok kolay e, telafi edilebilir. Yani tamamen manipülasyonla, yanlış bilgilendirmeyle kendi varlıklarını sürdürmeye çalışan bir şirketten bahsediyoruz. Ve muhtemelen de aslında ilk kapatılması gereken santraller bunlar Türkiye'de. O yüzden de bu mücadelenin şimdi burada veriliyor olması çok kritik. Bütün Türkiye, Türkiye'nin kömürle artık bir geleceğin olmadığını bu mücadeleyle anlamış olsa gerek. Ben bu açıdan da hani her şerde bir hayır vardır derler. E, bunun bir e, başlangıç olabileceğini de düşünüyorum. Kömürün sonu anlamında. Evet, yani Deniz Gümüşel'in e, aslında bu Middle East ayda çıkan e, röportajda Deniz Gümüşel'in de hem aktivist hem de çevre mühendisi e, yani baya e, şeyden bahsediyor. bu Topsoil denilen toprak üstünü de tahrip ederek gittiklerini de söylüyor şeylerin. Çünkü yeniden ağaçların oraya ağaç yeniden dikilmesini bile imkansız kılacak şeyler yapılmakta olduğunuzda kendisi bir çevre mühendisi olarak söylemiş. Tabi bir de senin biraz önce sözün ettiğin ümitli kaybolan köyler kasabalar yani Muğla, Yatağan, Kemerköy, Yeniköy köy 12 köyün ortadan kalktığını bu linik madenlerinin çıkarılması hafriyatı için ve aynı zamanda da 2002, 2022 raporuna göre de sağlık ve çevre ittifakı diye adlandırılan kuruluşun yaptığı hesaplara göre 68 binden fazla prematüre erken ölüm 43 44 bine yakında prematüre doğuma yol açtı ve 456 bine yakında bronşit çocuklarda 1982 ile 2020 arasında görüldüğü gibi çarpıcı rakamlar bilançolar veriliyor. Ve bütün 1900, ta 1997'de bu bunların kapatılması kararına rağmen devam ettiklerini de operasyonlara. Anlatan ilginç bir yazıda vardı yani röportaj vardı. Evet AKP'leni konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya kadar artık ne gelişme olursa bu raporlara da gelecek hafta daha detaylı olarak bakarız. Şimdi 1-2 dakika vaktimiz varsa Schneider Conner'la çıkalım programdan. Schneider Conner'ı evet. geçen hafta kaybettik biliyorsunuz. Benim onun 56 yaşındaydı. İrlandalı şarkıcı ve şarkı yazarı. Benim onun en sevdiğim şarkısı This is a Rebel Song'dur. Ee, bu İngiliz e, sevgilisine seslendiği, e, tabii bir metafor olarak aslında İrlanda, İngiltere evet. serisi üzerine yazdığı nefis bir şarkıdır. Şimdi This is a Rebel Song'da çıkalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.